Gaf Suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Gaf o çok şerefli Kur'an'a yemin ederim ki, Mekke kafirleri peygambere iman etmediler. Bilakis o kafirler, kendilerine işlerinden inzar edici bir Peygamber geldi diye hayrete düştüler de, bu dediler şaşılacak bir şey. Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi tekrar hayata dönecekmişiz? Bu ihtimalden uzak bir dönüştür. Toprak onlardan neleri yiyip eksittiğinizi biz muhakkak bilmişizdir. Nezdimizde de her şeyi hıvz ve tespit eden bir kitap vardır. Hayır. Onlar kendilerine hak gelince onu tekzip ettiler.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 Taatımıza dönen her kulun kalp gözünü açmak, ona bir ibret vermek için yaptık. Gökten de bereketli su indirdik de onunla bahçeler, biçilecek taneler bitirdik. Ve tomurcukları birbiri üstüne binmiş uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Ki bunlar kullarına rızık olmak için yaratılmışlardır. Biz onunla ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden çıkışta böyledir. Onlardan evvel Nuh kavmi, Res yaranı, Semud kavmi de tekzip ettiler. Ad, Firavun ile Lutun ihvanı, Eyke yaranı ve Tubba kavmi dahi tekzip ettiler. Evet, bunların her biri gönderilen peygamberleri tekzip ettiler de benim tehdidim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 tahakkuk etmiş günüdür o gün. Herkes beraberinde sürücü ve şahit iki melek bulunduğu halde mahşere gelmiştir. Andolsun ki sen dünyada bundan gaflette idin. İşte senden perdeni kaldırıp açtık. Bugün gözün ne kadar keskindir. Onun yoldaşı olan melek dedi der ki işte yanımda yazılı olan şey karşındadır. Ey iki melek! Hakka karşı alabildiğine inat eden, hayrı bütün hızıyla engel olan, zalim, şüpheci, her nankörü atın cehenneme. Ki o Allah ile beraber diğer bir ilah daha edinendir. Haydi ikiniz birden onu en çetin azabın içine atın.